Merhaba Tarık Kayakan ismim burada sizlerle açık radyoda bir program yapmaya çalışacağım haftada bir defa 25 dakika gibi ağırlıklı müzik olacak ee, programın adı için düşündüğüm kerahat vakti neden kerahat vakti bir kere öncelikle kerahat ne demek kerahatin iki anlamı var ee, Arapçadan sözlüklerden bulduğum kadarıyla Namaz kılmanın mekruh olduğu yani hoş görünmeyen beğenilmeyen e, mekruh o anlama geliyor. İstenmediği vakit e, ama tabi esas toplumumuzda yaygın anlamı akşamcıların içkiye başlama zamanıdır. Kerahat. E, kerahat diye daha doğrusu tam telaffuz ediliyor. E, özet olarak. İfadesi e, anlamı yasak Veya haram olmasa da istenmeyen Tabii biz bu anlamını Ben kullanmak istemiyorum daha çok Kerahat vaktinde insanların rahatlığı Gevşekliği içerisinde bir program Olsun istiyorum o nedenle böyle bir Seçimde bulundum Ağırlık dediğim gibi müzik programı Olacak %80-90 müzik Biraz da ben konuşmaya çalışacağım Müzik derken belli bir konuda Değil illaki belli bir dalda değil e, Çok çeşitli E, ...beğeni gruplarına hitap edebilecek müzik parçaları seçmeye çalışacağım. Benim de çünkü öyle bir ilgim var. Buradan da şunu söyleyebilirim. Hiçbir müzik dalında çok uzman olmak iddiasında değilim. Beğeni alanım biraz geniş. Bu şekilde de e, bol e, çeşit sunabileceğim bir program olacağını düşünüyorum. Peki neden e, açık radyoda program yapmak istiyorum? Bundan bahsetmem şart diye düşünüyorum ilk e, yayınımda. Ee, öncelikle şunu biliyorum. Açık Radyo e, gevek yurt içinde gevek yurt dışında bilebildiğim kadarıyla türünün tek örneği. Bu özelliğiyle de kendi birikimimi, paylaşabileceklerimi özgürce, rahatça e, sunabileceğim platformu platformuna veren e, tek yayın kuruluşu. Bunu en son Radyo Şenliği destek kampanyasında da de, e, bu yılın Mart ayında gördüm, yaşadım. Bunun yanında Açık Radyo'nun özgür duruşu. ...bağımsızlığı, çağdaş duyarlılıkları beni çok etkiliyor. Bunlara karınca kararınca katkıda bulunmak, ...destek olmak hoşuma gidiyor. Ve evrenselliği, tüm insanlığı kucaklayıcılığı... ...bunu da çok benimsiyorum ve... ...kendi müzik anlayışımla, zevkimle... ...buna bir şekilde bir paralellik kurabileceğime inanıyorum. Daha fazla uzatmadan sözü söylediğim konsepte... Ee, uygun şekilde seçtiğim parçaların ilkini dinletmek istiyorum. Bu e, bir barok müzik bestecisi. 17. yüzyıldan 18. yüzyıldan her iki yüzyılda da yaşamış. Albinoni e, Adaccio'su. Evet. Albinoni'yi dinledik. E, kısaca Albinoni hakkında bilgi vermek istiyorum. Zaten programımdaki amacım bir parça besteciler, sanatçılar, icracılar hakkında da konuşmak. Bunları sizlerle paylaşmak. Onların yaşamlarından özellikle ilginç e, noktaları sizlere anlatmak. Bunların birçoğunu belki dinleyicilerimiz ki açık radyo dinleyicisinin e, epey seçici olduğunu e, ilgi alanının geniş olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz konular olacak ama e, böyle bir program içerisinde paylaşmak, konuşmak, yeniden hatırlatmak, hatırlamak, dile getirmek güzel olur diye düşündüm. Tam ismi Tomaso Giovanni Albinoni. İtalyancam yok umarım doğru telaffuz ettim. Bir barok müzik e, sanatçısı. Bu arada ulaştığım bir bilgi beni çok ilgilendirdi. Barok sözcüğü nereden geliyor? Portekizce kökenli bir sözcük. Yani Latin kökenli muhtemelen. Bozuk biçimli ince anlamına geliyormuş. Mimari tarzına, belli bir mimari tarzına biliyorsunuz bu isim verildi. Ee, ve bu tarzda deniz kabuklarına benzer, ehmeçli bezemelerden meydana gelen tarz olarak tanımlanıyor. Mimar dostlarımız muhtemelen daha iyi anlayacaktır bu söylenenleri. Barok, baroko buradan alınmış ve müzikte de bir dönemi ifade etmiş. Albinoni, e, klasik müzik tarihinde genellikle bildiğimizin tersine varlıklı bir ailenin çocuğu. Maddi sıkıntılar olmaksızın, Müziğiyle ilgilenebilmiş Yani bir kilisenin ya da bir sarayın Himalesine girme ihtiyacı Duymamış ee, Ve Venedik'te de Yaşamını tamamlamış bir sanatçı Ben bu program içerisinde biraz bu şekilde e, Müziğin bize Esinlendirdiklerinden de bahsetmek istiyorum Yavaş yavaş programı tanıtırken Bunları da anlatmış olayım e, Dolayısıyla Albinoni yaşamını barok müziği e, Bu nedenle biraz böyle Vurgulamaya çalıştım Klasik müzikle yine devam etmek istiyorum. Ee, bir de bu programda e, başta hepsini toparlayamadım. Aklıma gelmedi. Ee, anlattıkça sizlerle paylaşıyorum. Konsepti taslağı nasıl düşündüm. Ee, i̇lla tek bir müzik türüne yer vermeyeceğim. Öyle bir niyetim yok. Ee, birbirine geçişleri kulak tırmalamayacak çeşitli. E, e, tırmalamayacak şekilde farklı müzik türlerini sizlere dinletmeyi sizlerle paylaşmayı istiyorum. Umarım öyle yumuşak geçişler sağlayabilirim. Bundan sonraki eser Maria Callas'tan dinleyeceğiz. Ee, Norma operasından e, Vincenzo Bellini'nin e, bir alıntı, bir avya Casta Diva <Gülüyor> Ya tanıtmak e, çok gereksiz bir e, konu olacak ama yine ufak bilgileri paylaşmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Önce aslında e, Aryas'ın söylediği sanatçıyı bir tekrar vurgulayayım. Vincenzo Bellini Sicilya doğumlu 1801. Paris'te hayatını kaybetmiş 1835 yılında. Casta Diva 19. yüzyılın en tanınmış Aryalar arasında geçiyor. Callas'a gelince tam ismi ya da esas ismi... Ee, yine e, ihtiyatlı olarak telaffuz edeceğim. Sofia Cecilia Kalos. Manhattan doğumlu. Amerikalı bir Yunanlı. Ee, anne babası e, Yorgo diye okuyacağım. George diye herhalde Amerika'da okunurdu. Yorgo Kalogeropoulos. Annesi de Evangelia Litsa Dimitriadu. Vaftiz adı ise Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos. Babası soyadlarını önce kalos olarak değiştiriyor. Biraz Amerikanlaştı Amerikanlaştırıyor anladığım kadarıyla. Daha sonra kallas oluyor. E, Maria Kallas'ın hayatını yine hepimiz özellikle ona Onassis'le olan e, ilişkisi açısından da iyi biliyoruz, tanıyoruz. E, şimdi yine klasik müzikle devam edeceğim. Baro, barok tekrar e, aklımda var. E, bir Türk icracı e, dinletmek istiyorum size. Ahmet Kanneci. Ahmet Ganneci ben açıkçası tesadüfen e, rastladım. O e, cehaletimi kendisiyle ilgili tesadüfen giderdim. Şanlıurfa, Halfeti doğumlu. 1957 yılında e, doğmuş. Şu anda aldığım bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gitar Bölümü Başkanı. E, fakat enteresan bir kariyeri var. Ankara Fen Lisesi'nden mezun. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mimarlık öğrenimi yapıyor. Bu öğrenimi sırasında Bu arada kaynak olarak nereleri kullandım onu da söylemem lazım. CD kitapçıkları en büyük kaynağım tabii. Bir de Wikipedia'dan öğrendiğim kadarıyla size bunları aktarıyorum. Wikipedia diyor ki mimarlık öğrenimi sonrası. Her neyse İspanyol Hükümeti'nden bir burs kazanıyor ve yine affınıza sığınarak İspanyolca bir telaffuzda burada bulunmak istiyorum. Conservatorio Superior de Musica Oscar Esplar de Alicante konservatuarında okuyor. Burada... Ee, gitar müziğinin e, gelişiminde çok büyük bir isim olan José Thomas Perez eğitim alıyor. Daha sonra Fransa'nın per Perpignan kentini Devlet Konservatuarından birincilik ödülüyle mezun oluyor. E, ve Kanneci'nin de e, kendisinden ders almış pek çok e, önemli gitarist öğrencileri var. Evet şimdi de Kanneci'den bir parça dinleyeceğiz. <gülüyor> Kaneci dinledik. Ee, yine klasik müzik, e, daha doğrusu klasik müzik enstrümanıyla ile çalınan bir eseri size dinleteceğim. Alpist, rahmetli Ceren Necipoğlu'nu dinleyeceğiz. Ee, Ceren Necipoğlu biliyorsunuz geçen yıl, 2009 yılında e, Rio de Janeiro'dan bir alp festivenden dönerken uçağının okyanusu üzerinde düşmesi sonucu kaybettiğimiz, yitirdiğimiz bir sanatçımız. Pek çok öğrencisi... Dostu var ve bunlar e, vefalarını, vefa duygularını e, Necipoğlu'nun bir projesini yerine getirerek vefatından sonra, ölümünden sonra göstermişler. E, dinleyeceğimiz parça Necip Necipoğlu'nun festival dönüşü gerçekleştirmeyi istediği bir kayıt. Bunu arkadaşları, öğrencileri, meslektaşları gerçekleştirmişler. E, bir alp e, solosu, icrası ama e, enteresandır bir klasik Türk müziği. Tüğünü buradan dinleyeceğiz Benim çok ilginç bulduğum bir uygulama ee, Ceren Necipoğlu'na Atfedilmiş bir kitap gibi isimli cd'den Nihavent Sas Semaisini dinliyoruz Ceren Necipoğlu'ydu. Daha doğrusu onun hayal ettiği bir kayıttı. Ee, burada icra yapan sanatçıyı da isimden, ismini söylemekte e, söylemeyi gerekli görüyorum. Sebla Akbulut icra'yı gerçekleştirdi. Bundan sonra e, biraz daha Türk müziğine doğru yaklaşmış oluyoruz. Yine klasik formatta bir eser. E, Ömer Faruk Tekbile'in bir e, albümü. Albümü. One Truth isimli albümünden I Love You isimli bir parçası var. Onu dinleteceğim. Daha doğrusu e, Besteci e, kendisi değil. Ama burada icra edilmiş. Ömer Faruk tek bilekte. Adana'da doğmuş. Genç yaşta müzikle ilgileniyor. Neyve bağlama eğitimi alıyor. Türk müziği ritimlerini, makamlarını öğreniyor. Ondan sonra tasavvuf müziğine, özellikle mevlevi kültürüne yakınlık duyuyor ve 1971'de Amerika'ya gidiyor. Daha sonra dönüşü var. Kalıcı olarak 1976'tan itibaren de Amerika'da. Ee, Ömer Faruk tek bilekten e, Aylar Bir isimli parçayla devam ediyoruz. Sonuna geldik e, ilgi gösterdiğiniz Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum e, Bir noktada Hatırlatma daha doğrusu ilk defa e, Olacağı için bir uygulama e, Bildirim yapayım e, Dinleyicilerimizi e, Programda e, herhangi bir şekilde Düşüncelerini e, isteklerini dile getirmek konusunda Cesaretlendirmek istiyorum E-mail olabilir mümkün olduğu kadar Süre içerisinde cevap vermeyi e, Cevap vermekten mutluluk duyarım Bunun dışında Ee, olabiliyorsa eğer zaman olarak ileride konuklar da olabilir onlarla da sohbetler e, mümkün olduğu müddetçe süre içerisinde yine yapmayı e, isteriz. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalınız.